Müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim! Nereye <gülüyor> gitti? Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. la la la la la! Sevgilim! Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. <gülüyor> İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Kay. Ben kardeşen Jack. Bir kere yani, daha... Yani? E, İngiltere'de kardeşleri öldüren katil. Peki. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere olağanüstü müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Müzik 2'ye ayrılırın 75 sıra numaralı bölümünü dinliyorsunuz. Biraz da özel bir bölüm çünkü dinleyici destek haftası kapsamında... Destekle ilgili özel bir program yapacağız Programın konusu da destek mi? Pro tesadüfe bakınız programın konusu da destek Ne zekiyiz Bu Mahir gaz bu işi gerçekten iyi biliyor e, Dinleyicilerimizden özür dileyerek başlayalım Yine bu destek haftası e, özel yayına sebebiyle 7-8 dakika kadar geç başlamış bulunuyoruz e, Bugün size destekle ilgili şarkılar çalacağız Ve desteksiz atacağız Ve tabi. desteksiz Atıyor olacağız. E, radyolarını yeni açan açık radyoyu hayatında ilk defa dinleyenler için bu destek haftasının ne olduğundan kısaca bir bahsedelim. Açık radyo biliyorsunuz ki dinleyicileri sayesinde ayakta duran bir radyo ve sene bir bir hafta boyunca e, 343, 41, 41 numaralı telefonu buradan anons edip e, dinleyicilerden açık radyonun ayakta durmaya devam etmesi için destek istiyor, talep ediyor. E, Biz bunu müzik iki ayrılır içerisinde ilk defa geçen sene yaptık bu ikinci destek programımız Bir destek programı da ben zamanında Güven İlter'le yaşamıştım bunların ortak noktası Jack Cohen'in hep burada olmasıydı Ben de çocukken bir destek haftası yaşamıştım Öyle mi? Evet Konuşmak istedim. O zamanlar altıma yapıyordum annem sarıyordu çok destek oluyordu bana Çok güzelmiş Jack Cohen'siz ne kadar tadı olacak göreceğiz E tabi bir şeyler eksik olacak muhakkak Muhakkak ee, bir yandan da gözüm feryalde hiç, hiç sorun yok dercesinde harika bir işaret çaktı bize İlk şarkımızla başlayalım ee, Destek programına özel bir şarkı getirdim açılış için ee, Jackie Wilson isimli 1960'ların 70'lerin e, çok önemli sol sanatçısı Bir şarkı seslendirecek Ben bu şarkıyı ilk defa e, Sanırım ortaokuldaydım o zaman e, Hayalet Avcıları 2 Filminin soundtrackinde vardı bu. Şimdi ben bu ortaokul lafına takılıyorum Neden? Çünkü ilkokul, ortaokul Lise ve üniversite var Ortaokul bunların tam ortasında değil ki neden ortaokul? Ortadaki grubun içinde bir Üniversite opsiyonel e, İlkokul, ortaokul, lise Üçlüsünün tam ortasında E ortaokul ve lise de Mecburi mi? Olsa iyi olur. Ama demek ki o zaman burada bir mantık hatası var. Ama zaten mantıklı olan her şeyde hata vardır. Tabii onu mecburiyet yapmanın da yolları var. Şu anda uğraşılan yol o yol değil. Yeri gelmişken altını da çizeyim yani. Ben de size öyle bir pas atmaya niyetliydim ama. Ee, evet. Ee, hele ki yol bu yol değil diğer insanların üzerine atlamak da hiç mantıklı değil. Ee, joplarla, gazlarla. Neyse. Ee, bu şarkıyı neden getirdim? Bu şarkı... Benim hayatımda duyduğum e, insanın içini en neşe dolduran, en böyle ayağa fırlayıp bir şeyler yapma isteğiyle dolduran en tırnak içine söylüyorum. Gaza getirici şarkılardan Tırnak içi diye bir tanesi. şey var mı? Var. Ara sıra kirdolar hatta. Ha, o kadarcık yani. Evet. O zaman oraya çok uzun bir şey koyamıyoruz. Yani ya. koyabileceğimiz e, bir cümle olmaz. Kelime de beş harfi geçmemeli ki oraya sığsın. Tırnak Yoksa, var tırnak var. Ya da tırnak var. uzun. hani. Ama o zaman arası yok. İki tırnağın arası var. Tırnaklarınız birbirinden, birbirlerinden ne kadar uzaklaştırırsan oraya o kadar büyük şey koyabilirsin. O zaman o, onun arası e, yani o bir uzaklık birimi oluyor. Oraya bir şey koyamayız. Peki. O Biri... zaman tırnak içinde veya tırnak arasında söylemiyorum. Bu Parantez içi olabilir. Gaza getirici bir şarkı oldu mu? Soba üstü olabilir. Neyse. Apartman ee, topuk olabilir. Herkes gaza gelsin. İçleri neşede olsun, Açık Radyo'nun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu bir kere daha hatırlasınlar. Ve şarkıyı dinlerken, dinledikten hemen sonra ve önümüzdeki bir saat boyunca 343 41'i arayıp Açık Radyo'ya destek olsunlar diye. Uygun mu? Vazinin, sodium fosfat. Peki. Ee, gerçekten harika bir şarkıyla başlıyoruz. Müzik ikiye ayrılara. Jackie Wilson, Higher and Higher. Jackie Wilson, Mr. Excitement lakaplı olağanüstü sol sanatçısından hayran hayır dinledik. Ee, inanılmaz trajik bir yaşamı vardır Jackie Wilson'ın. Bilir miydin? Bilmem. Ee, zaten biraz çabuk sinirlenen, çok sık kavga eden bir insanmış. Böyle hayatında çok acayip acayip anekdotlar var yok işte efendim. Ee, hayranları bir konserde sahneye çıkmaya çalışıyor, polise engellemeye çalışırken hayranlardan birini itince sinirlenip Polisi itiyor, polise saldırıdan tutuklanıyor. İşte bir kere vuruluyor. 16 yaşındaki oğlu işte vuruluyor, ölüyor. Bunun üzerine ciddi bir alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı dönemi geçiriyor falan. Ee, ama herhalde en acıklı kısmı 1975'te sahnede e, kalp krizi geçiriyor. Sahnede genel olarak böyle çok e, ekstravagant şeyler yapan bir adam olduğu için bu kendini yere attı ve şovun bir parçası zannediyorlar. E, ölüyor. Adamcaz. İşte Bir insanın ölebileceği en iyi yer diye düşünüyorum ben sahne. Keşke orada ölü olarak kalabilseymiş... ...işte bir ilk yardım müdahalesiyle hayata döndürüyorlar... ...hastaneye kaldırıyorlar, komaya giriyor, senelerce kalıyor... ...işte yarı komalar, şunlar bunlar... ...bir ara bir kendine geliyor... ...1984'te vefat ediyor... Yani ...75'ten 84'e kadar 9 senelik o sahnedeki kalp kriziyle başlayan... ...kabus gibi bir dönem geçiriyor... Ondan önce geçirdiği kabus gibi döneme ek olarak e, bu adamdan böyle neşeli ve hayat dolu bir şarkı dinlemenin anlamı e, bambaşka. O e, yüzden tabii, bu iç karartıcı şeyleri anlattım. Aslında sanatçı öyle bir şey. Yani hatta e, müzisyen diyeyim e, hayatta yaşadığı kötü deneyimleri e, üretim haline getirebilen tek insan türü. Öyle de olmadı zaten. Daha doğrusu bunlardan beslenerek bir üretim yapan. Ya sadece müzisyen de Yani çok üretim. acı çekiyorum ve ekmek üretimimde değişiklik oldu diyen bir ekmek üreticisi. Ne diyorduk biz onlara? Fırıncı. Fırıncı. Yok değil mi? <gülüyor> ekmek üreticisi. Kapıyı çalan biri gelmiş olmasın? Efendim? Tabii. Peki. Şimdi program çok ilerlemeden müzikikiye ayrılır gmail.com diye bir e-mail adresimiz olduğunu da belirtelim. Program sırasında bize bir şey söylemek isterseniz, sormak isterseniz, e, hakaret etmek isterseniz oraya yazabilirsiniz. Bir yandan da 343-4141'i arayarak Açık Radyo'ya destek verebiliyorsunuz. E, açık Radyo demişken e, aklıma Ozzy Osbourne geldi. Aha evet, benim de aklıma geldi. Ve böyle olacağını biliyordum, Ozzy Osbourne'dan bir parça seçtim. Evet, ee, Ozzy Osbourne... Radyoculuk kanununuzda var. Tabii tabii, evet. ee, ya da geleceği görüyorum diyebiliriz. Peki, ki o... çok da yanlış olmaz. Peki. Ozzy Osbourne'un geri dönüş e, dönemi. Geri dönüşten kazı. Yani Black Sabbath'tan ayrılıp e, işte alkoldür, e, overdose kuru fasulye yemedir, e, ne bileyim çamur yalamadır gibi dönemlerden geçtikten sonra Haydi bakalım e, Sharon e, diyor ki gel yeniden albüm yapalım. E, sen... Yeniden şarkı söyle e, minyonların sevgilisi oluyor. Dolayısıyla... Küçük e, insanlar mı seviyor Oz Ozborn'u? Oz Oz da kısa bir insan ya. Peki. Ee. Ben de kıza bir insanım. Yani bir kız gördün mü insanlığım kabarış. E, o yüzden Blizzard of Oz diye bir e, albüm çıkarıyor. Ben şu anda stüdyoda bir kız davet etmene ne kadar mantıklı olacağını düşündüm. İşime yarayabilir. Öyle Be, Yani benim insan olmamı istiyorsunuz öyle mi? <gülüyor> Yani yapamam, fa yapamam. fazlası göz çıkartmaz. Yapamam ben bir yarı tanrıyım yapamam. Peki. Camın hemen öbür tarafında feryal oturuyor arada cam olduğu için şey oluyor herhalde. Nasıl? Anlayamadım. <gülüyor> Neyse buyurun devam et. Penceresi camcaba muallim mi demek istiyorsunuz bana? <gülüyor> Oz Ozborn Evet işte Oz Ozborn, Crazy Train e, efendim bu kadar yani. Daha ne diyebilirim ki Oz Ozborn hakkında ne denebilir ki? 1980'de çıkan işte. Blizzard of Oz. Albümünden ki Ozzy Osbourne'un ilk e, solo stüdyo albümü. Bu albümün 2002'de. Bu albümün çok solo var o yüzden değil mi? Hayır. E, 2002'de <gülüyor> bir tekrar yayınlandığını biliyor muydun bu albümün? E, bas ve davul trackleri yenilenerek bir daha çalınarak. Yani. İkinci tıpkı basım. Tıpkı basım değil işte. Bas ve davulları değiştirmişler. Yani orada işte bası çalan adam, basım, o, o bas benim anlamında. Tamam ben anladım. Basım... Oza Özborun'dan Crazy Train dinliyorsunuz. Evet efendim Ozzy Osbourne'dan Crazy Train dinledik. Bu arada evet. bir destek geldi. Ee, Müzik hikayelerin sırasında. Parçayı dinlerken dünyanın en kısa boylu gitarcısı e, serseri bir e, uçakla çarpışarak ölen Randy Road'su buradan anmak istiyorum. Evet analım tabii. Analı babalı. Peki. Şimdi. Şimdi derken şu an içinde bulunduğumuz an değil mi? Geçmiş ve gelecek yok. Şuradayız şu andayız. Aynen öyle. O, an, o anlamda Gitar, değil mi? Dediniz ya Ben ara sıra gitar derim evet e, Bu gitarcıların bir tane Babası var Yani bu konuya e, %100 katılıyorum diyemeyeceğim %100 katılıyorum diye, diyemememin sebebi %100 katılmıyor olma Hadi bakalım Dinliyorum heyecanla Ne söyleyeceğimi tahmin ettiğinde ona mı itiraz ediyorsun? Tabi geleceği görüyorum demedim mi? Peki e, 1930'ların başı Mississippi'de Adamın biri gidiyor efsaneye göre. Mrs. Epey Amerika'da kadınlar yanlarında o dönemler ip taşıyorlar ona deniyor Mrs. ipi Doğru. Evli kadınlar taşıyorlar ki hani biz evliyiz bize bulaşmayın anlamında. Efsaneye göre bu adam Mrs. Epey'de e, ruhunu şeytana satıp müthiş gitar çalmaya Biliyorum. başlıyor. Oradaydım. Ben aldım ruhu diyorsun. Evet. Biliyorum. E, söz konusu şahıs Robert Johnson ve... Ee, hani CCK'dan gitarcıların gitarcısı diye bahsediyoruz Fakat ya İronik bir durum var Hı. Sen ruhunu şeytana sat ee, Bir müzik türünün Önderi ol Ondan sonra senin torunların Şampuan üretsin Johnson cansın. Neyse siz bir şey diyordunuz galiba Gitarcıların gitarcısının Gibi bir şey diyecektim ama <gülüyor> Ben galiba <gülüyor> Zihnim... engelledim Bu Güray geçersiz bir işlem yürüttü ve <gülüyor> kapatılacak. <gülüyor> Zihin bulandırmada üstüme yoktur, altıma vardır. Neyse efendim, e, her şeyi başlatan adam. Her ne kadar 1927'de e, Sylvester Weaver veya 1931'de Funny Papa Smith, bu Hellhound denen şeyden bahsetse de hepimiz için asıl olay ...1937'de Robert Johnson'ın bir otel odasında kaydettiği Hellhound on my trail'dir Çünkü ruhunu şeytana bir kere vermiştir ve e, asla geri alamayacağını bilir. Çok iyi gitar çalıyordur, çok iyi blues yapıyordur ama asla ve asla ve asla huzur bulmayacaktır. Evet çünkü cehenneme onu götürmek için ruhunu her zaman cehennem köpekleri peşindedir. Aynen öyle. Şimdi e, Robert Johnson'dan Hellhound on my trail dinleyeceğiz? Hayır. Hayır. Ee, hayır en hayır hatta Hayır en hayır 2004'te Eric Clapton Sessions for Robert J Adı altında bir Robert Johnson Coverları albümü çıkarttı Hellhound on my trail'de O kadar iyi çalıp söylemiş ki e, Saygılar Sevgili Eric demeden Geçemeyeceğim Saygılar sevgili Eric Hiçbir şey Söylemeyeceksin diye tahmin ediyorum e, Hellhound on my trail dinliyoruz Robert Johnson bestesi Eric Clapton'dan Eric Clapton'dan dinledik. Hellhound on my trail. Cehennemin itleri peşimde. Hiçbir cehennem köpeğiyle karşılaştınız mı Güral Bey? Çok. Beklediğiniz cevap bu değil en En sonlarda karşılaştınız. Zaten yalan söyledim. Hayır karşılaşmadım. Peki. Konuyla ilgili söyleyecek bir şeyiniz var sandım ama sanırım yok. Ee, konuyla ilgili söyleyecek her zaman bir şeyim var ama konuyla ilgili olmayan söylediğim şeylerden... Konuyla ilgili şeyler çıkarabilen e, zeki insanlara hitap ediyorum ben daha çok. Ben biraz anlaşılmasındır da. Biliyorum. <gülüyor> 75. programımızdayız. Şimdi e, bu söylediklerim tabii ki bizi e, polis grubuna getiriyor. Herhalde anladınız. Anlamış gözükeceğim. Efendim polis grubu kim? Hani... E, Andy Gordon, Stewart. Cumhuriyet Bayramı'nda resmi geçit olur. Değil mi? Hı hı. Evet. Bu üçünü... Ah o eski Cumhuriyet bayramlar. Cumhuriyet Bayramı'nda polis kostümüyle görmeyi çok isterdim ya. Yani. Aslında böyle çok bir, eğlenceli böyle olmaz bir projeye imza atabiliriz. Melih Gökçe'nin önünden geçseler Ö mesela Sting, Andes ve polis kıyafetiyle Melih Gökçe'nin önünden geçip selam veriyorlar. Evet önce polis grubu üyelerine hepsine e telefonlar ediliyor, fakslar çekiliyor, e-mailler e gönderiliyor... Hedef Top, 2023. Evet. 2023'te böyle bir şey yapalım ya. Evet. Önce grubu bir araya getiriyoruz, sonra bir Cumhuriyet Bayramında buraya davet ediyoruz. Evet. Tahmin ediyorum Melih Gökçek hala daha Ankara'da e, belediye başkanı olacak çünkü. Ankaralılar durumdan anlamsızca hoşnut gözüküyor çünkü. Bu hafta çok güzel bir şey okudum. Melih Gökçek demiş ki, e, Ulus da işte şunu, şunu şunu şunu şunu yıkacağız, oraya e, eski Ankara evleri yapacağız. Ben de ufak bir araştırma yaptım mimar olduğum için ee, ve oraya en iyi gidecek eski Ankara evlerini buldum. Milyarder önce 800 ile 500 yılları arasında e, Frilikler Ankara'da çok güzel evler yapmıştı. Ulusa da çok yakışacağını düşünüyorum. Melik Kökçeye tavsiyem budur. Evet. Yani bence eski Ankara evi dediğin o en eskisini yap. Yani. bu söylediklerinizle ilgili benim de söylemek istediğim bir şey var. Hı -hı. Ee, öz varlık hiçbir şeyi yıkmak istemez. Ancak ego yıkmak ister. Hmm. Peki. Frigleri sever misiniz? Frigik diye bir şey biliyorum. U uyar mı? Olur. Onu seviyor olabilirsiniz. Frigo seviyor olabilirsiniz. Frigleri tabii biliyorum. biliyorum Bizim arka bahçede canım, şey. epey var. Sizin arka bahçede frigler var. Frigler var evet. <gülüyor> ne var? Çok çok garip bir şey mi? Peki. Evet baylar. eğer bu de... saçmalık sürsün istiyorsanız e, Açık Radyo'nun ayakta durması lazım. 343, 41, 41'i arayarak Açık Radyo'ya destek verin ki ile ben bunu daha aylarca yapmaya devam edebilir Polis istiyordunuz? E, e, hayır, e, biraz önce e, program başlamadan önce e, değerli Açık Radyo çalışanlarıyla bir toplantı yaptım. Ve e, izleyiciden e, destek alabilmek için bir projemi açtım kendilerine. Değerli Açık Radyo çalışanları şu <gülüyor> öbür tarafından neymiş o toplantı diye bakıyorlar. E, ve e, en iyisinin izleyiciyi tehdit etmek olduğunu e, buldum. Tehdit var ısrar yok. E, şöyle e, şu kadarını söyleyeyim. E, eğer e, 343-4141'i aramazsanız hepinize... E, ...internet üzerinden çıplak resimlerimi göndereceğim. Eğer benim çıplak resimlerime maruz kalmak istemiyorsanız... ...lütfen bu numarayı aray arayınız. Evet. Yeterince sert bir tehdit oldu. Tabii canım. Peki. Çünkü gözleri kör olacak. O resimleri görür görmez bu, bu güzellik karşısında yapabilecekleri bir şey yok. Akılları, hafızaları e, mafsal. Bak şimdi hemen... İyi radyoculuk örneği vereyim Rahatsız edici imge demişken Biraz sonra çalacağımız polis şarkısı Single olarak yayınlandığında BBC tarafından yasaklanmış Neden? Çünkü kapağında bir buz kütlesinin üzerinde Parmak ucunda duran ve boynunun etrafında Bir ip olan bir adamcağız var Buz edecek, intihar edecek Çok rahatsız edici bulunmuş bu 1978 yılında ee, Bahsettiğimiz şarkı Ama geldik 2012'ye Ve Art Marduk artık, da gelmedi Artık rahatsız edici değil Didem Genç Türk Stüdyoyu terk ediyor. Bayanlar baylar bize el sallıyor. Bize el sallayınca dinleyeceği de el sallamış. Sayıldığı için e, hemen iletelim dedik. E, dinleyiciye e, Didem'in üzerinde ne var? Anlatayım mı? <gülüyor> e, hayır. Anlatmayalım. Peki o zaman. Neyse, Can't Stand Losing You e, ilk önce single olarak yayınlanıyor. Bu bahsettiğim kapakla. E, ve yasaklanıyor. Sonra 1978'de çıkan Atlantos Damor. Yani aşkın Ücra Köşeleri e, isimli albümde yer alıyor. Çok güzel çevirdim. Şu an kendime hayran kalmış buldum. Evet bayağı çevirdim. Bayağı iyi çevirdim yani. Sanırım hayatıma çevirmen olarak devam edeceğim. Şu anda aldığım bir kararla. Çevirmen bir e, süper kahraman değil mi? Peki. Polisler dinliyoruz. Kötü insanları dinliyoruz. çeviriyor. Polisten seni kaybetmeye dayanamam isimli şarkı dinledik. Siz de eğer açık radyoyu kaybetmeye dayanamayacağınızı düşünüyorsanız 343, Oo. 41, 41'i Çok güzel oldu bu. Bugün gerçekten çok çok iyi bir radyocu olduğumu düşünüyorum. Maalesef her zaman olmuyor işte. Uzun süredir yemek tarifi yapmadığımı düşünüyorum. Yemek köşesi. Evet, onun için yemek tarifi yapmak istiyorum. Yapıyorum. Yap. Yemek. İnsanın yaşamak için ağızdan almak zorunda olduğu e, yenilebilir şeyler denir. Yemeğin tarifi budur. Pek çok güzel oldu gerçekten e, yaptığın dışkı tarifi yapmamı e... ister misiniz? Hayır. Hayır. <gülüyor> ne tarifiyim kulak? Hayır. Bir, bir, bu kadar tarif yeter bir programa. Bereket daması. Yani bütün tariflerimizi bir bölümde harcamayalım diye şey yapıyorum. Tarifin tarifini yapayım mı? Hayır yeter. <gülüyor> Dur. Aforizma? Dur. Şimdi efendim... Diyalektik? Tıpkı biraz önceki şarkıda olduğu gibi yine ilk önce single yayınlanan... ...sonra bir sene sonra bir albüm içerisinde yayınlanmış... ...ve yine eski, artık olmayan ve olağanüstü bir gruptan bir şarkı çalacağız. Ben şunu düşünüyorum. Benim de single'ım yayınlandı. Yani benden bir tane var dünyada. Acaba albümüm ne zaman yayınlanacak? Ben mesela sadece 45'lik olarak geldim. Long play'im çıkamadı bir türlü. Evet. Ufak tefek bir insan olarak kaldım böyle. Ben o zaman maxi single'ım. Maxi single ha, oluyorsun sen evet. Neyse. Ne diyordum? Queen. Uzunlarım <gülüyor> büyüktür. Queen. <gülüyor> 1985 senesinde single. 1986 senesinde de A Kind of Magic albümünde yayınlanan e, müthiş Şarkı bir Roger Taylor eseri One Vision'ı tuttum getirdim dedim ki destek haftası var gel çal ee, bu şarkı ile ilgili çok eğlenceli bir iki notum var en başta böyle bir efekli anlaşılmaz bir vokal var orada The Lord Works in mysterious ways diyor doğrudur doğrudur doğrudur şarkının sonlarına doğru böyle yine karışık vokaller var. En son iki kelimeyi söylüyorum. Her ne kadar albümlerin notlarına baktığınızda son iki kelime One Vision gibi gözükse de bu arada bir destek telefonu daha geldi. Ee, aslında Freddie Mercury, Mercury ne diyor aslında? Fried Chicken. Şöyleymiş şarkıyı kaydederlerken daha sözlerin tam oturmadığı aşamada ellerinde bir Çin restoranı menüsü. <gülüyor> Oradan yemek isimlerini e, okuyarak bir kayıt yapmışlar. Daha sonra mix aşamasında e, tabii ki onlar atılmış. E, Freddie Mercury'nin e, sevgilisi de demiş ki bu fried çıkını bırak. Çünkü e, bunu orada bırakıp rezil olmayacak tanıdığım tek insansız yani. O kadar büyük bir isim ki e, problemsizce yırtacak yani düşünmüşüm. Yani yapabildiği için yapmak... Aynen öyle. Ee, tabii o kadar zor anlaşılıyor ki o kadar One Vision'in lafının üstüne Fırat çıkında One Vision dedi zannediyorsun. Ama gerçek bu. Gerçek her zaman ortaya çıkacaktır değil mi? Evet ve de sizi serbest bırakır. Serbest kılar. Kılar. Demin iyi çeviri yaptım ya şimdi hepsini iyi çevirme zorunluluğu hissediyorum. Queen'in 1986 tarihli A Kind of Magic. Böyle acayip büyülü bir şeyler. Albümünden One Vision. Dinliyoruz. Bir gözüm kapalı. <Gülüyor> Queen'den One Vision dinledik ve dikkatli dinleyicilerimiz duymuştur. Şarkı Fried Chicken diye bitiyor. Evet ben duydum. Dikkatli bir dinleyicisin o zaman. Dikkatli olduğum kesin dinleyici olup olmadığım konusunda emin değilim. Yani programı ister istemez dinliyorsun. Hatta bütün programlarımızı dinleyen az sayıdık insandan birisi. Yaşıyorum desek. Ah, gerçekten. Beni lan. Şuracığımdan vurdunuz şu anda ve burada değil mi yaşıyoruz ya evet <gülüyor> sevgiyle ışıkla hı -hı, hı -hı. Ee, şimdi efendim efendim Richie Blackmore bu programda daha önce herhalde 58 kere söylediğimiz gibi ne yapıyor Deep Purple'dan sonra Rainbow diye bir oluşum işte yeni maceralar yeni bir şeylere yelken açan şey uzam falan Etkileşim. Ee, Rainbow grubuyla da Bir takım albümler kaydediyorlar. İlginçtir. <gülüyor> çok ilginç, <gülüyor> ilginç. olduğu kadar da enteresandır. E, Richie Blackmore e, biliyorsunuz akvaryumculuk konusunda da çok uzman bir kişidir. Doğru. E, bu albümlerden bir Güzel tanesi... Güzel olduğu kadar küstahdır da. 1978'de çıkarttıkları Long Live rock Roll. Evet bu rock tarihin en önemli albümlerinden biridir. Aksini söyleyen varsa gelsin Açık Radyo'ya kozlarımızı paylaşalım. E, Long Live Rock'n'Roll'u da e, Su Gibi Ömrün Olsun. Rock'n'Roll diye çevirmek istiyorum. Ee, çok verirseniz. güzel, gerçekten çok güzel çevirdiniz. Hatta bu çeviri değil, uyarlama. Çevir, çevir. Erek odaklı çevir. Erek? Erek odak. <gülüyor> <gülüyor> ya Erek aksiyonu. Şimdi e, bu albümün bir özelliği var. O da e, solistleri Ron James, Ronnie ben. James Dio'nun e, yer aldığı son Rainbow albümü olması. Evet. Ondan sonra kimler geldi, kimler geçti? Gramboneler, efendime söyleyeyim. Güray Oskaylar. Evet. Ee, bakmayın benim 79'lu olduğuma. 1980'de Richard Blackmore'la kayıt yaptım. Oldu. Evet. Neyse. Ben şahidim. Orada değildim ama ee, yalan şahitim. Dinleyenler, müzik hikayelerin 75 sıra numaralı ve açık Radyo'ya destek amaçlı Programının son şarkısını dinlemek üzeresiniz. Ee, bu şarkı sırasında da 343, 41, 41'i arayarak desteğinizi gösterirseniz biz de haha bizim program sırasında da şu kadar destek geldi diye böbürlenme şansını elde edeceğiz. Evet. Yarın... Destek göndermeyen e, dinleyicilerimiz de e, benim çıplak e, evet. fotoğraflarıma hazır olsunlar, sürprize hazır olsunlar. Değil, e, bu desteklerin bir dökümünü alıp yarın Mahir Ilkaz'ın Ve Ömer Madra'nın karşısına geçip ha diye kahkaha atmayı düşünüyorum. E biz yine atalım öyle bir kahkaha. E zaman balık yan gider. Zaman zaman atıyoruz. E zaten şöyle bir birbirlerine bakıp sonra bizi tepede atırdan süzmelerinin sebebi de. O, olabilir. Sanırım bizi başlangıçtan e, tam akıllı olarak kabul etmediklerinden. Olabilir. Yanlış bir hareket Niye? Hiç. Ben çok akıllı, çok mantıklı ve düzgün konuşan Peki. bir Belçikalıyım. Hepinize bu destek programına telefonlarınızla veya sadece kulaklarınızla katıldığınız için teşekkür ederiz 343-4141'e telefon açmayı unutmayın Destek haftası bu hafta sonuna kadar mı sürüyordu Feryal? Pazar gününe kadar, pazar günü dahil Peki o zaman 343-4141 aramak için insanların daha çok vakti var pazar... Ama yine de beklemesinler, şimdi arasınlar değil mi? Doğru Pazar günü programın tekrarında da aynı şeyleri Rica ediyorum dinleyicilerden. Pazar günü bizim programı tekrar mı var? Yok. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye oynuyorsun duygularımla? Ben duygularınızla oynadığımı fark etmemiştim. Peki. Çok özür diliyorum. Ben de ben du başka duygularımı açıkta oynadığımı... bırakmamalıydım zaten. Ben hiçbir şeyle bırakırsan oynarlar. Ee, bu arada bu programda birkaç defa... Halk tepağ... oynaması olmasın <gülüyor> Halk oyunları oradan geliyor. Bu programda... Son birkaç haftadan daha sık adı geçti. Çok uzun zamandır da sensini duymuyorsunuz ama... E, ...çok yakında bir bütün programı kendisine e, sundurmayı düşündüğümüz olağanüstü insan Feryal Kabil. E, hiç sesi çıkmasa da her zaman olduğu gibi teknik masanın başında bizi hiç e, dinlememeye çalışarak... ...ki yapılabilecek en akıllıca hareketli bu Artık evlerde sundurma olmuyor değil mi? Peki. Rainbow'dan Gates of Babylon isimli şarkıyla 75. bölümümüzü sonlandırıyoruz. Ben Güray Özkay. Ben Aksis ee, Bu çok özel, biraz ekstra tırnak içinde geek. Tırnak e, içi yok, tırnak hiç <gülüyor> yok, parantez o. <gülüyor> geyik programımızı dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi akşamlar.